Bilindiği üzere e geçiş olarak 15 Ocak tarihine erteleme yapılmıştı. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu bir duyuru yapmış bulunmakta. Duyuru da şu şekilde. 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle e uygulaması zorunlu olacaktır. e uygulamasına geçişte sıkıntı yaşamamak için e, mutlaka belirtilen hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Bu hususlar şu şekildedir. Reçete tarihi 15 Ocak 2013 ve sonrası olan e-reçeteler, eczaneler tarafından manuel giriş yapılarak karşılanması mümkün olmamakta. Üzerinde e-reçete numarası bulunan manuel reçeteler ise yalnızca e-reçete olarak karşılanması gerekmektedir. 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu kurumsal hekim şifresini almamış, bunlardan aile hekimliği hariç, Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık tesislerinde kit belediye bakanlık birinci basamak sağlık tesislerinde özel birinci basamak sağlık tesislerinde iş yeri hekimliklerinde kurum hekimliklerinde üniversite birinci basamak sağlık tesislerinde Türk Silahlı kuvvetleri birinci ikinci üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan hekimler hariç hekimlerin manuel reçeteleri eczanelerden karşılayamayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kurumsal hekim şifresiyle ilgili sorunlar olan hekimin görev yaptığı sağlık hizmet sunucusuna en yakın sağlık sosyal güvenlik merkezine iletilecektir. 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle manuel reçeteler kesinlikle karşılanmayacaktır. Tabii bunlarda bir önceki maddede belirttiğimiz üzere olan birinci basamak sağlık tesisleri ve kurum hekimlikleri hariç. Sağlık Bakanlığı'nın eğer işte konusunda yapmış olduğu duyuru ve genelgelerde belirttiği şekilde eğer iştenin manuel çıktısı hekim tarafından hastaya verilmesine Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında yapacağı düzenlemeler çerçevesinde devam edilecektir. Ancak düzenlenen manuel çıktılar hastada kalacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenmeyecektir. Manuel reçete yazılacak istisnai durumlar ise şunlardır kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, iş yeri hekimliklerinde, Verem Savaş dispenserlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmet birimlerinde, üniversitelerin medikososyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerin 1. 2. 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler, reçeteler manuel olarak düzenlenebilecektir. Ayrıca magistral ilaç, Çerem reçeteler, kişiye özel yurt dışından getirilen ilaçları içeren reçeteler, yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler, sağlık uygulama talimatının 3.1.3 maddesinin ikinci fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve Medül hastane sisteminin provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler Aile hekimlerinin gezi sağlık hizmeti kapsamında düzenledikleri reçeteler, evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler. Ayrıca Medula sisteminin sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetin düzenlenmemesi halinde manuel olarak düzenlenen üzerinde e-reçet olarak düzenlenememesine ilişkin şu ibare bulunursa, yani sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir ibaresi ...kaşe ya da el yası şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler. Meslektaşlarımızın özellikle bu konuya önem vermelerini ve dikkat etmelerini rica ediyoruz. 15 Ocak itibariyle kesinlikle belirtilen kurumlar hariç gelen reçetelerin e-reçte olmasına dikkat edilmesini tekrar meslektaşlarımıza hatırlatıyoruz bugünkü soru cevap programımızdaki sorumuz bu şekildeydi bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere Herkese iyi çalışmalar soru cevap hazırlayan ve sunan egczaci güncenin Kılıç